Merhaba ben Ali Tatar. Bu videonun konusu hitabet ve hitabet sanatı. Çünkü hitabet bir sanattır. Eğitim yurt dışında çok kaliteli şekilde verilen Türkiye'de ise bazı üniversitelerde ders olarak açılan bir e, tekniktir diyeyim. Çünkü ben de iletişim teknikleri dersinde anlatıyorum bunu. 3 hafta anlatıyorum. E, şimdi özetlersek yani toplam 6-7 dakikayı sıkıştırırsak hitabet sanatında bazı olması gereken unsurlar var. Yani sende olmalı. Bir, Genel kültürün olmalı. Çünkü hitabette konuşmaya başlamak ve etkili konuşmak güzel bir şey. Anlatacak bir şeyin var mı? Birileri bir şey sorduğu zaman güzel, eğlenceli veya güldürecek ama abartmadan hikayelerle cevap verebiliyor musun? Genel kültür bilgilerin rakamlar var mı? 2- Akıcı konuşman lazım. Akıcı konuşmaktan kastımız ne? Şimdi bu videoyu izlerken belki keyif alıyorsunuz, beğeniyorsunuz, niye beğeniyorsunuz? Belli kelime, belli tınılar, ses tonlaması, hareketler, elin akışı arka arkaya geliyor. Bunu sağlayan şey diyafram. Ki Ayça Kuru Hoca'nın diyafram videosu var diyaframın kullanılması. E, nefesinizi doğru kullanma yani. E, arada bir, bir su içersiniz. Şu an masada su görmüyorsunuz ama hemen aşağıda var. Yani 5 saat sürüyor olsa bu benim 1 litre suyu bitirmem lazım doğal olarak. Ama 6 dakikalık videoda ölmüyorsunuz. Bir diğer konu bilgi dolu olması lazım. Yani siz siz birine bir şey anlatıyorsanız bunun bilgi dolu olması lazım. Karşı taraf sizi en fazla 15 saniye bir şey öğrenmeden dinler. Her 15 saniyede bir, bir bilgi transfer etmeniz lazım. İlginç olması için. Bir başka konu zeki olması lazım bu konuşmanın. Ne gibi? Yani mesela inception tarzı, başlangıç tarzı filmler niye güzeldir? Çünkü zeka doldur. İnsan çözer. Siz de konuşmanızı giriş gelişme sonuç bölümünde birbirine bağlayan daha önce açtığınız parantezi kapatan böyle oradan oraya atıfta bulunan zekice bağlantılarla giderseniz muhteşem. Herhangi birisi soru sorduğu zaman dağılmamalısınız. O soruları hitabet sanatı daha sonra cevaplar. Savaşa girmeyin. Sinirlenmemeniz lazım, sakin olmanız lazım. M mümkünse konuşmaya başlamadan önce çok fazla bir şey yiyip içmeyin. Sıcak içecek tüketmeyin. Sadece su için tavsiyemler, ses tellerinizle çok oynamayın. İyi bir hikaye, güzel dozda ayarlanmış mizah yeterlidir. Ama fıkra anlatmayın. Ya yani insanlara 2 dakika, 3 dakika sürecek bir hikaye anlatmanız çok saçmadır. İnsanlar eğer bunu dinleyecekse mükemmel bir şey bekler. Yani Ted Talk'lara bakarsanız bunlar 15-17 dakika civarı süren konuşmalar ve adam 17 dakikanın 7 dakikasını hikayeyi ayırdığı zaman genelde kendi hayat hikayesi oluyor çok etkileyici olması için bomba gibi bir punchline denilen bir vuruş, tokat yani vuruş satır olması lazım. En sonunda mükemmel bitmeli. Bakıyorsunuz anlatıyor anlatıyor anlatıyor sonra gülmenizi bekliyor. E puf! Hitabet sanatında lütfen arkanızda bulunan sunum, powerpoint her neyse artık arkada bulunan okunmasın. Hitabet sanatının bir no'u koru. Sunum okunmaz. Sunum sizin zaten bildiğiniz şeylerin özeti olan 2-3 satırlık, 2-3 kelimelik bolca resimli görselliği sağlar. Yani sizin sahne şovunuzun arka planıdır, arka dekordur. Mümkünse hiç yazı kullanmayın desem daha harika olur. Bir başka konu, konuya hakim olmanız. Konuya hakim olmak ne demek? Ben sizin gözünüze bakarak konuşuyorsam bu sırada dağılmamalı konu. Yani ben eğer ki tarımdan bahsediyorsam size kalkıp da e ekonomiden, borsadan bahsetmeye başladığımda anlarsınız ki uzayacak. İyi hitabet, şunu gerekleri. Karşı tarafın şunu dememesi lazım. Oho bitmeyecek bu. Ben de hızlandırayım. Ee, bir diğer konu beden dili, el, kol, mimikler. En çok burada sorun yaşayacaksınız. Bu elleri ne yapacaksınız? Çünkü masada duruyor. Aşağıda saklıyor. Kalemle oynuyor. Yapmayın. Mümkünse elleriniz olabildiğince birbirine yakın arada sanki bir e, su dolu balon varmış gibi. O balonu düşürmeyin. Su dolu balonu hayal edin çok sıkıştıramazsınız patlar o su balonu sürekli taşıyormuşsunuz gibi düşünün ama apaçı dansı değil böyle yani olabildiğince elleriniz birbirine yakın ve karşıya gözükecek şekilde saklamayın tekrar söylüyorum sivri bir cisimle sallamayın o lazer pointerlar falan zaten facia onu hiç konuşmuyoruz ee, zaman yönetimi yani konuşamayacağım değerini anlatamayacağım kadar önemli çünkü siz eğer ki konuya girmeyi bir dakikada Ardından konunun tamamını 5 dakikada bitirmeyi de yine 3-4 dakikada halledip 10 dakika, 9 dakikaya sığdırıyorsanız muhteşem bir konuşmacısınız. Özellikle toplantı ve seminerlerde 10-15 dakikanın üstü seyirciyi kaybedersiniz. Uyurlar sorun yok yani. Sizi şekle dinlemeleri için en sonunda şeyi söylemiyorum. Maaşınızı 4 katına çıkardım falan derseniz dinlerler. Ee, herkese bakın çünkü sorun şudur. Seminer verirken ya da hitabette bulunurken buraya bakarsınız, dışarı bakarsınız, sunumunuza bakarsınız bakın şunu çok sık görürsünüz, sunum burada ya ee, bunu okur ee o zaman gönder bana onun yazılı halini ben evde okurum yani sana ne ihtiyacım var o e, ıları herkes yapar, bende de bir iki defa duyarsınız ama e, ı yapmamanız için en önemli şey konuşmanızı biliyor olmanız yani ezberlemek değil benim burada konuşmamın Ana başlıkları 2 3 kelimeyle var. Yani burada 10 satır, 20 satır yazı olur en fazla. Bunları göz atarsınız. Burada uzun bir metin yok. Anladabiliyor muyum? Yani şöyle arkaya baktığınız zaman boş. Bu devam etmiyor veya sayfa çevirmiyorum. Ama bu hatırlatıcılar önemlidir. Son 3 uyarı. Birincisi ses sistemi kullanacaksanız tanıyın. Yani bir mikrofon varsa deneyin. Çünkü başladıktan 1 dakika sonra ses giderse rezil olursunuz. İkinci son hatırlatıcı, toplasın diye e, lütfen insandan soru sorduğu zaman durdurun. Yani her soruyu almaya başlarsanız tartışma olur, kavga olur öbürü de soru sormak ister ve konuşmanız dağılır. İyi bir hitabet soru almaz araya. Sonra cevaplar. Sorulara geleceğim dersiniz, sonra cevaplarsınız ama her soruya savaşmaya başlarsanız bitmez. Ve diğer e, önemli konu görsellik. Sizde ne var malzeme olarak? Yani e, ben eğer ki siyah giyiniyorsam beden dilimi önünde kullanabileyim diye, elimi kolumu gösterebileyim diye. Ama çok kareli, inanılmaz ve tazmanya canavarlı, kravatlı gömlekleriniz böyle rengarenk e, olmaz. Hitabetinizi dağıtır. Lütfen hitabet sırasında çok böyle sağa sola ileri geri sürekli hareket etmeyin. Elleriniz vücudunuzun dışına çıkmasın mümkünse. Yani şurada gördüğünüz bu dikdörtgen var ya, şu dikdörtgen. Bunun içinde konuşun, bunun dışına çok taşarsanız, hele ki üçüncü boyutu yakalarsanız böyle böyle insanlar rahatsız olur. Hitabet sanatını kısaca değinmek istedim çünkü sizden çok soru geldi hocam nasıl konuşalım diye. Bu birinci bölüm olsun inşallah devamını çekeriz. Ben Haluk Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.